Değerli Burç FM dinleyicileri bir Kur'an vadisi programından daha hepinize hayırlı haftalar efendim. Çok değerli hocamız Nurullah Dağ ile beraberiz. Hocamız e, kuran Kerim'in fonetik ve etnomüzikolojik yapısı üzerine doktora çalışması yapıyor. Ve bu çalışmalar muvacihesinde biz de Ahmet Naina'nın Neml suresi üzerinde yapmış olduğu kıraat incelikleri üzerine konuşuyoruz hocamızla. E, haftalardır devam eden bir e, süreç bu. Ee, i̇nşallah bugün bugünkü bölümümüzde Neml suresinin 53. ayetine kadar gelip bitireceğiz inşallah Evet e, Nurullah Hocam öncelikle hoş geldiniz Hoş bulduk teşekkür ederim İyisiniz inşallah hocam Teşekkürler sizleri soramalı Allah razı olsun hocam Evet her bölümde olduğu gibi hocam yine e, aşı şerifle başlayalım istiyorum Neml suresi üzerine konuşacağız zaten Neml suresi 38-44. ila 44. ayetleri okuyacaksınız değil mi evet, hocam? Buyurun, buyurun hocam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 in فلما رآه مستقرا عنده قال niyuluni a'şkuru em ekfuru wemmen kan fa ra fa inna ente tidi em la فَلَمَّا جَاءَ الْتَقِيلَ أَهَا كَذَا قَالَتْ كَأَنَّهُ وَأُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ فَلَمْ Ottin al min qabliha muslimin ma Tağbudu min فَلَمَّا Falama râet hü وَكَشَفَتْ hülyü سَاقِهَا 122. إِنَّهُ صَرْحٌ merraddun min qawarin falam hu hu جت وكشفت عصا قيها قال إنه صرح مرض من قواري. لم تمعس ليمان لله رب العالمين فلم أرَتَه حسيبت Hulun jentun ve keşfet ansa qah Omar'dan bir qawārir. "Dedi Rabbim, ben وَاَسْلَمْتُمْ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ العالمين صدق الله العظيم Evet değerli Burç Efendim dinleyicileri Kur'an vadisi devam ediyor. Nurullah Dağ hocamız Neml suresi 38 ila 44. ayetleri okudular. Hocam e, ayet ayet gidelim isterseniz. İkinci kısımda da e, 45. ayetten 53. ayete kadar Ahmet Naila'nın okuduğu bölümü tamamlamış olacağız inşallah. İsterseniz e, ilk ayetten başlayalım hocam. Ben müsaadeniz olursa ilk ayetin mealini vereyim mi hocam? Olur.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 Hazreti Süleyman'ın e, ordusuyla beraber bir Suriye yakınlarında e, Karınca Vadisi denilen e, yerden geçerken e, Hudhud kuşuyla arasındaki diyalogdan bahsediliyordu. Evet. Şimdi bunun devamında yine e, Hudhud e, Hazreti Süleyman'a işte kaybolduğu zaman hani Hazreti Süleyman soruyordu Hudhud nereye kayboldu falan diye. Evet. E, Hudhud dönünce e, sana ve hiç böyle hakkında malumatın olmayan bir bilgi getirdim diyor. Malum şimdi o bilgi üzerine devam ediliyor burada. Evet. Kalay <gâle> ya eyhel meleu eykum yatini bi arshih qabl muslimin. Hazreti Süleyman diyor ki ey ileri gelenler siz tabi daha etraflıca böyle tefsiri bir meal verdiniz. Daha güzel oldu. Ee, ey ileri gelenler diyor. E onlar işte Müslüman olmadan bana Müslüman olarak bana gelmeden önce o bahsedilen melikenin yani belkısın tahtını içinizden kim getirebilir ee, diye ifade edince hemen gala ifritum minel cinni diye hemen bir ayet e, ardındaki ayet-i kerimeden böyle bir e, terkip yükseliyor. 30, 39. Kale, he, 30 ayet 39. ayet tabi şimdi biz bu yukarıdaki ayette yine e, konumuz olan Ahmet Naina ile alakalı bu e, Taşidata devam edelim tilavet bakımından. Evet. Ee, bir üstteki ayette irujer ilehin felenetiyenlhum diye başlayan ayet kelimede, evet. e, özellikle bu bahsettiğim 36 ve 37. ayetlerde e, Ahmet Nayna'nın böyle ras yörüngeli, çok ciddi çıkışları vardı. Evet. Bunları tabi e, zannedersem bu program bittikten sonra Metin Bey. Evet. E, Ahmet Nayna'dan bu ilgili kaydı da dinleyicileri dinleteceğiz herhalde tabii. böyle bir şeyden bahsettiniz bir ara evet. e, tabi şimdi biz bunu sunmaya çalışıyoruz Ahmet Nayna'dan işte nasıl okumuş fe lemma ca'e suleymane kâle etu Niye böyle bir rast çıkışı vardır? Evet. Ee, bunu tabi Ahmet Nain'dan özellikle dinlemek lazım. Bunu tabi bu Nemi suresi ile alakalı yapmış olduğumuz çalışma bittikten sonra e, sanırım eğer öyle bir imkan olursa e, belki verilebilir böyle bir düşünceniz oldu İnşallah. Olabilir. En iki ben... bölümde 53 ayeti bir kısmını ilk bölümde, diğer kısmını da ikinci bölümde yayınlarız hocam. Evet. Yani e, o kayın... bir Kur'an vadisine sığar inşallah. Evet, tabi tam sığar Kur'an vadisine. 1.53 ayetler e, tam böyle 50 dakika falan 45-50 dakika sürüyor. E, sanırım sizin programınızın da süresi o kadar yeterli evet. olur yani. İnşallah i̇şte hocam. o kay, e, o kaydı dinledikleri zaman dinleyiciler bizim bu yapmış olduğumuz taşidatları işte rast makamında dedik burayı geçmiş 36. ayeti bir Ahmet Nayina'dan dinlerler. Bir de o yö e, yönüyle bakarlar. Evet. Dolayısıyla şu 38. ayete geldiğimizde Ahmet da şöyle bir karara düşme gibi bir perde görüyoruz. Hatırladığım kadarıyla şöyle. Kâle ya eyyuhel melâ'u eyyukum ye'tînî bi'arşiha qable böyle bir karar perdesiyle bitirir Ahmet Nayna evet. ee, karilerde e, şunu da görmemiz lazım karar perdeleri ekseriyetle o karinin üslubuyla taklit edilebilir fakat böyle tiz okuduğu çok yüksek perdeden okuduğu yerler e, taklitçiler için tehlikeli noktalardır Evet. yani çok beceremeyebilirler o yüzden e, biz aynıyla taklit etmekten Şimdi burayı şu şekliyle Ahmet Naina okumuşsa benim bu şekil, şekilde okumaktan kaçınmam lazım yani. Evet. Bu ayet kendi. kerimeye geldiğimde kendimce fakat tamam Ahmet Naina'nın üslubuyla okumak istiyorsam onun üslubuyla fakat kendimce kendi gücüm nispetinde Evet. Ee, mesela nasıl okuyabilirim kendi gücüm nispetinde bir rast okuyayım isterseniz Kale <gülüyor> ya kum yatin ni böyle durabilirim? Evet. muslimin Bakın bu üslup aslında işte Ahmet Nayina'nın vesaire karilerin üsluplarıdır. Ama kendimce daha böyle kendi gücüm nispetinde kendi sesimin gücü nispetinde sunmaya çalıştım. Evet. Ve arkasında da duruyorum değil mi? Yani e, örneğin meddarız dediğimiz noktalar tilavette çok önemlidir. E, oralar tilavet edilirken detone olmamak için son derece dikkat etmek lazım. Evet. Muslimin gibi. Evet e, Ahmet Nayin burayı karar perdesiyle böyle sanki Hazreti Süleyman o ileri gelenlere kararlı bir şekilde işte o Melike'nin tahtını bana kim getirecek? Tabii biz bunu yorumluyoruz. E, şimdi biz burada bir yorum yaparken e, son zamanlarda kafamda şöyle bir şey gelişti e, Metin Bey. E, şimdi spor yorumcuları vardır yani ya, evet. televizyonlarda şurada burada konuşurlar böyle o, futbolcuyu, futbolcunun işte oynayışını falan. Yahut takımın gücünü falan yorumlarlar. Şimdi biz de böyle tilaveti yorumluyoruz ama e, e, bunu aslında e, bu işi bu işle uğraşanlar e, gündemlerini alıp da acaba daha farklı nasıl yorumlayabiliriz aslında bunun çalışmasını da yapabilirler. Evet. Yani böyle, de, böyle bir yorumculuk da gelişebilir. Biz de ona bir kapı açmış oluyoruz aslında evet. bir manada. E, yani niçin olmasın ki? Mesela e, neredeyse İslam ülkelerinin tamamında ...kıraat sahasıyla alakalı çalışmalar var... E ...fakat... E, ...yani şöyle bir radyo mikrofonundan... ...televizyon ekranından... E, ...Türkiye'yi baz alalım... E, ...böyle mesela analizler yapılmıyor... Evet. E, ...halbuki işin ehli çok insan var... ...çıkıp burayı bir... ...rast yörüngeli, bir hicaz yörüngeli... ...hem makamsal açıdan... ...hem o okuyucunun hangi manayı dikkate alaraktan, ...hangi vurguları gerçekleştirdiğini... E, ...nazara vererek... E, ...yorumlamalarında son derece fayda var... ...bu, e, bu iş zaten böyle gelişir... Evet. Evet, şimdi 39'da işte minel Hazreti Süleyman'ın sözüne karşılık Cinlerden ifrit adında bir cin yani isterseniz okuyayım hocam Evet bir buyurun defa, Hı -hı. Cinlerden mağrur ve iddiacı bir ifrit Ben dedi Sen makamından kalkmadan onu sana getiririm Benim onu taşımaya gücüm yeter Hem de zayi etmeden güvenilir tarzda getirecek emin bir kimseyim. İffrit evet. diyor bunu, cin, evet. değil mi? Evet böyle bir karşılık veriyor ve karşılık vermesi de bakın Ahmet Nayna'da... da e, yüksek bir perdeden aslında karşılık buluyor. Kendine o kadar yani güveni var ki bakın yorum yapıyorum. Evet tabii şimdi yorum, yorum. bir okuyuş. Ha, e, hem şöyle bir çıkışı vardır Nayna'nın... قَالَ عِفْرِيْتُمْ مِنَ الْجِنِّ Şimdi buraya kadar böyle sanki manayı aksettirir bir mahiyette bir çıkış değil mi? Hı hı hı. Mağrurca. Evet. Söylemi vermiş yani hakikaten. Evet. Ama bunun ardından bakıyorum bir nayna hemen nihamet makamına bir geçiş yapar. Evet. Yani diyor ki ben güvenilir emin bir Kimseyim diyor o ifrit evet. Böyle bir karşılık veriyor Kendini teyit ediyor yani gücünü Teyit ediyor tabi ifritin gücü nereden İlahi, ilahi olarak bir güç evet. Allah, Allah tarafından hala. verilen tabii. bir güç Ardından tabi böyle bir Nihavent'e giriş yaptıktan sonra Haliyle önünde 40. ayet Bakıyorum şöyle 3-4 satırlık bir Ayet burada Nihavent'in çok Güzel örneklerini verir Kâlellezî <gülüyor> kitabi ana atiku Böyle devam eder evet. tabi. E, i̇sterseniz o meali bir alalım. Bakalım e, e, nasıl devam ediyor. Evet. Ama nezdinde kitaptan ilim olan bir zaat da ben sen gözünü açıp kapamadan onu getirebilirim der demez. Süleyman Kralçen'in tahtının yanı başında durduğunu görünce bu Rabbimin lütuflarından şükür mü edeceğim yoksa nankörlerden mi olacağım diye... Beni sınamak içindir bu nimet. Şükreden sadece kendi lehine olarak şükreder. Nankörlük edense bilmelidir ki Rabbim onun şükründen müstahendir. Şükrüne ihtiyacı yoktur. İhsan ve keremi boldur. Evet. Benim gördüğüm kadarıyla tabi düşündürücü formatta bir ayet kerime. Ee, i̇şte ifritin e, o marur çıkışı çıkışı ve Belkıs'ın tahtını alıp getirmesi ve Hz. Süleyman'ın bunun karşısında bir şükür e, edasında bulunması. Bir manada bulunması. şaşkınlık evet. içerisinde kalıyor. Hayret içinde kalıyor. Hem hayret hem böyle düşünürcü yani bir şükür, format. Şükür aslında şükür edeceğini evet. düşünüyor ama nasıl şükür edeceği konusunda bir anda böyle heyecanla değil mi hocam? Evet. Sanki onu görüyoruz yani evet. fotoğraf onu anlatıyor sanki. İşte evet. bu e, makama da döküldüğü zaman... İşte nihamet ile makamı. en güzel karşılığını buluyor. Daha önce söylemiştik nihamet düşündürücü bir formattır. Evet. Ee, bu anlamda ayetler e, ekseriyetle bu makamla karşılık bulur. Ee, şöyle bir devam edelim yine aynadan aklıma geldiği kadarıyla. Ve men şeker fe inna ma yeşkuru li nefsih ve men fe ne Rabbi Kerim Şimdi e, Nihavent makamının çok farklı bir e, hususiyeti var. Şimdi Nihavent okudu aslında Ahmet Nayin'e burayı. Fakat kayda bir baktığımızda bu sefer Nihavent'i daha bir geliştiriyor ve bu ayeti tekrar ediyor. Yine yani üzerinde bakın üst ayetten e, rast gelmiş e, ve nihavetten sonra da hatırladığım kadarıyla bir Hicaz'a girecek. Evet. Dolayısıyla iki tane böyle yüksek perdeli makam arasında bu nihavent kendisini epey bir dinlendiriyor. Evet. Yine dinlenmek istiyor yani. Hem dinleyeni dinlendiriyor hem okuyanı dinlendiriyor. Evet. Hem anayı aksettiriyor. Evet. O dinlendirici formatta. E, şöyle mesela tekrar edişi nihaventin yüksek perdesi zannedersem. Bir bakalım. ذِعْرٌ ذَهُوِ الْعِلْمِ <الذي> مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ tenqirran indehu akhir. Aynen bu formatta yine devam eder ve ayeti bitirir. Ayetten sonra e, 40. ayetten sonra 40. 41. ayet. Qalana kiru la etehtedi. Bir alalım oradan mealini. Olur. Rica ederim. Eee Neml suresi 41. ayeti okuyoruz efendim. Devamla dedi ki ''Şimdi o kraliçenin tahtını kendisinin tanıyamayacağı bir hale getirin. Bakalım bunu bilecek mi, bilemeyecek mi?'' Evet, yine bakıyorsunuz bir nihavent e, makamının izlenimleri var. Dolayısıyla Belkıs'ın o tahtı e, düşündürücü formatta bir e, mana döngüsüne sahip. E çünkü bir taht bir yerden kaldırılıp bir yere getirilmesi ilahi bir mevhib olmadan ilahi bir güç olmadan mümkün değil yani. Evet. Ve Hazreti Süleyman bunun karşısında düşünüyor ve Allahu Teala'ya şükrediyor. Ve şöyle, o mealini vermiş olduğunuz ayet-i kerimenin terennümü Kâle lehâ em Tekunzin şimdi Nihavent sanki böyle e, bitme formatına geldi e, makamların e, malum böyle giriş gelişme ve sonuç e, noktaları farklıdır Nihaventin son kısmı la. Yehtedun ya bir başka kelime. Evet, nihayet bitti yani. Şimdi bundan sonra değişmeli bu. Evet. Hemen bakıyoruz Ahmet Nayna. Felemâ caet siqila ehâkeza arşuk. Yani sanırım burayı yine bir nihavent geçiyor nihavent geçiyor da e, 43 de herhalde orada Hicaz'a giriyor burada yine bir dediğimiz gibi bu nihavent e, tekrarlı bir makamdır ve karilerin ekseriyeti işte tekrar eder rahatlamak için felemme ca'et kile eha keza قَالَتْ <gülüyor> Bundan artık geriye dönüş yok. Bu bir üstteki ayete nazaran Nihavent'in daha bir bitiş noktasıdır. Evet. Bundan sonra evet. mutlaka değişmeli diyorsunuz. Evet. Bundan sonra artık değişmeli. Ne, ne buyuruluyor hocam? 42. ayette bir okuyayım mı? 42. Tabii, ayette mealen. Şöyle buyuruluyor. Süleyman'ın huzuruna girince ona senin tahtın da böyle midir diye soruldu. Sanki o dedi. Zaten bize daha önce ilim nasip edildi. Onun içinde de biz ...teslimiyet gösterenlerden olduk. Evet. Bu, burada bir açıklama var hocam. Onu da okuyayım mı? Kralçe zeki ve tecrübeli biri olarak Süleyman Aleyhisselam'ı dikkatle inceleyip şunları tespit etti. 1- Mektubunun değişik üslubu Allah'ın adıyla başlaması. 2- Kıymetli hediyeleri kabul etmemesi. 3- Elçisinin onun hakkındaki iyi intibaları... Bunlar onu ziyaret etmesine sebep teşkil etti. Şahsen görüşünce onun şu özelliklerine de şahit oldu. 4. Tahtının getirilmesi mucizesi. 5. O dünya padişahının temiz, dürüst, mütevazı ve dindar bir insan olması. Güzel tespitlerdim mi hocam? Bu beş madde de önemli. Evet gerçekten öyle ve çok ciddi mesajları var bu kısmın. Ee, Hz. Süleyman'ın veya vesaire peygamberlerin her ne kadar insanlık içerisinden peygamberler seçilmiş olsalar da allah Teala onlara insanların üstünde bir kabiliyet ve bir e, ilahi mevhibe veriyor ki insanlar onları kabullensin diye. İşte Hz. Süleyman'da böyle enteresan bir e, ilahi kabiliyet görüyoruz. E, ve bu da e, kendi kavmi içerisinde onun e, e, kabulünü belirtiyor gerçekleştiren en bariz örnek işte Belkıs kendisi de devrin bir melikesi olmasına rağmen bir hükümdar olmasına rağmen Hz. Süleyman'a iman ediyor ve ona biat ediyor. Şimdi Ahmet Nain'e tabi nihamet makamına noktayı koyduktan sonra hemen bir hicaz girişi yapıyor. Ve saddehâ mâ kânet min اِنَّهَا min مِنْ قَوْمِنْ كَافِر۪ينَ قِيلَ لَهَدْخُنِ السَّرْحِ Asıl Hicaz bu ayette devreye evet. giriyor. Bir makamdan bir makama geçerken bir ara geçkiler vardır. Mesela 43. ayet öyle bir ara geçki. Ee, Hiçaventten Hicaz, Hicaz'a ara mesela, geçiş Evet oldu, öyle. Yani mi? bir e, ufak bir ras namesi alabilirsiniz, bir Hicaz naa alabilirsiniz. O ara geçkilerde. Evet. Ama şimdi mesela tamamen bakıyorsunuz e, Hicaz'a giriş var. فَلَمَّا <gülüyor> قَالَ Evet, şimdi tabii süremiz el vermediği için ben bunun tamamını okumayayım. İsterseniz Belkıs'ın Hz. Süleyman'la o karşılaştığı noktada Burada çok önemli bir manzara var evet. Bir köşk manzarası var Bir kürsü manzarası var Orayı isterseniz alalım Mealini okuyalım e, mealini. Bu e, Hazreti Süleyman'ın kısmını böylece bitirmiş olalım Olur hocam e, Bir sonraki bölümde de zaten Hazreti Salih Aleyhisselam'ın bölümünü işleyeceğiz Evet 43 ve 44. ayetleri beraber okuyorum Mealini Öteden beri Allah'tan başka taptığı putlar Tevhid dinine girmesini engellemişti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 Şimdi ise Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbine teslim oluyorum. Evet, ee, bu anlamda e, Hazreti Süleyman'ın gördüğünüz gibi e, Belkıs tarafından Hazreti Süleyman bir e, kabul ediliş söz konusu. Evet. Hazreti Süleyman'ın yüceliği, işte bir peygamber oluşu o özelliği e, adeta Belkıs'ı görüyoruz. E, fiyat ettiriyor kendisinde yani ve iman büyüleniyor adeta için, evet, değil mi? Büyüleniyor evet. e, çünkü manzara çok e, değişik yani bir karşınızda bir köşk var ve e, girdiği zaman yani şaşırıyor e, enteresan bir e, durum söz konusu burada. Evet. E, Tabi e, öyle bu konuyu e, çok tefsir mahiyette biz e, el almaktan ziyade. Krali. Yani, evet, kıraatini biz tabii ön plan alıyoruz çünkü programımızın ismi dahi işte Kur'an vadisi bu vadide biz tilavet yörüngeli dolaşmaya çalışıyoruz. Evet. Ama el verdiğince de böyle meale tefsire inmeye de çalışıyoruz ki yani kuru yalın bir tilavet olmasın. Zaten tilavetin kuru ve yalınlığından biz kaçınıyoruz. Kaçınmak gerektiğini ifade ediyoruz. Evet. Sadece okumak değil. Kur'an'ı okumak, Kur'an'dan maksat denilir ki onu önce okumaktır. Evet. Sonra güzel okumaktır, sonra, sonra anlamak, onu anlamaktır ve sonra da yaşamaktır. yaşamaktır. Davut Aydüz hocamız da kulakları çınlasın öyle demişti. Okumak, anlamak, anlatmak, yaşamak. Evet, dediniz genelde gibi. okumak, okumaktan da anlamaya geçerler de ben araya bir şey daha sıkıştırıyorum. Güzel etimi. okumak dediniz, güzel çok da güzel oldu. Sıkıştırıyorum. Ee, güzel okumak e, insanı onun o manasına götürüyor. Çünkü evet. sevdiriyor kendisini Kur'an. Haliyle siz merak ediyorsunuz artık. O anlama moduna da girmiş oluyorsunuz evet. bu şekilde. Hocam 45. ayetten 53. ayete kadar kısa bir aradan sonra inşallah devam edelim. Değerli Burçefem dinleyicileri Kur'an vadisi kısa bir aradan sonra devam edecek. Kur'an vadisi radyomuz Burçefem. Ya Nabi selam aleyke, Ya Resul, selam aleyke. Ya Habib selam Evet efendim Kur'an vadisinde Neml suresine devam ediyoruz. Hocamız Nurullah Dağ kendisi e, Kur'an-ı Kerim'in fonetik ve etnomüzikolojik yapısı üzerine araştırmalar yapıyor. Ve aynı zamanda da doktora çalışması yapıyor. Ve yine hocamızın bu konuda inşallah yakın bir zamanda kitabı da olacak. Belki de dünya çapında ilk olacak bu kitap e, içeriği ve muhtevası açısından. Ee, biz de heyecanla bekliyoruz hocam eminim e, dinleyicilerimiz de merakla bekliyorlardır. Evet hocam bu bölümde isterseniz son kısmı okuyacağız artık ama bu e, şerif formatında okumayı en sona bırakalım mı? Olur. Bekleyelim dinleyicilerimiz beklesinler lütfen. En sonunda 45'ten 53. ayete kadar Nemli suresini Nurullah da hocamızdan dinleyeceğiz. Evet hocam geldik 45. ayete konu değişti dediğiniz gibi Salih Aleyhisselam ile ilgili ayetler. Evet, e, hatırladığım kadarıyla bir önceki sayfada Ayın Durağı var. Evet, Ayın, ayın Durağı ile durağı, evet. bitiyor. Ayın Durağı ile Hazretleri'nin koymuş olduğu bu duraklardan durak sistemiydi, daha önce bahsettik. Evet. Ayın Durağı ile konu değişirdi. İşte konu değişti. E, haliyle Secavendi Hazretleri'nin e, tam böyle manaya vafık şekilde koymuş olduğu bir durağı görüyoruz burada. O secavent ee, Hazretleri'nden dolayı mı Secavent Durağı demişler tabi, hocam? Tabii ismini, tabi ismini nispetle evet. kullanılıyorum. Şimdi Hazreti Salih Aleyhisselam e, kıssası tabi burada geçiyor. Sanırım birkaç ayet 45-53, 8-9 evet, ayette ayet işlenmiş. Tabi e, koca bir peygamberin böyle hayatı 8-9 ayette e, nasıl işlenilir diye insan düşününce biraz hayret ediyor ama e, Kur'an ayetlerinin e, içeriği yani bir ayetin şöyle bir e, basitçe bir mealine bakmamak lazım. O meal ile beraber çok böyle derin mevzular açılır. Mesela tefsirlere bakarsanız e, sayfalarca ayet, anlatır, ayeti kerimeyi mi? Evet sayfalarca anlatmıştır. O tefsirin de artık tefsir de yeterli gelmemiştir belli bir dönem sonra. Bakarsınız tefsirlerinde şerhleri çıkmıştır. Evet. O şerh de tefsiri bu sefer açar iyice. Dolayısıyla yani bir ayeti kerime 5-10 ee, sayfa dahi böyle şehirleriyle beraber bakarsınız. 5 sayfa anlatılabilir. Yani. Belki bir ayet üzerine bir kitap bile yazılır evet. hocam yerine göre değil mi? Birçok açıdan zaten bu tefsirler ele alınıyor. Ayetin evet. kelami açıdan değerlendirilmesi vardır. Kelami tefsir. Ee, sosyal açıdan değerlendirilmesi vardır. Sosyal tefsir adı altında tefsirler yazılır. Fıkıh açıdan. Fıkıh açıdan. Arap dil bakımından. Ve gücü evet. yeten bazı müfessirler de kıraat bakımından da değerlendirmişlerdir. Hmm. Mesela taberi bunlardan bir tanesidir. Bakarsınız tefsirinde yer yer kıraatle alakalı ayetlerde çıkışlar yapar. Hmm. O da çok ee, önemli. Mesela Bahrul Muhit vardır. Evet. O da böyle bakarsınız tefsir için e, kıraat çalışmaları yapar. Yani kıraatten anlayan girmiştir müfessirlerden. Evet. Ama anlamayan, kıraat üzerine belki çalışmayan. E, Tabi o müfessirler vefat etmiş gitmişler. Hepsinden biz istimda ediyoruz. Böyle arkadan o kıraatı bilmiyor falan demek doğru olmaz ama özellikle Alanı kıraat, değil, kıraat evet. çalışan alimler tefsirlerine yansıtmış bunu evet. ve şu da var kıraat ilmini iyi bilen bir müfessir çok ciddi eserler ortaya koymuştur evet. ve hatta denilir ki tefsir yazabilmenin önemli hususiyetlerinden bir tanesi kıraat ilmine vakıf olmaktır. <Gülüyor> Yani... Ayetleri çünkü kıraatler açısından değerlendireceksiniz. Evet. Bunu mesela günümüz fıkıhçılar, İslam hukukçuları dediklerimiz ehemmiyet gösteriyorlar buna. Eğer bir e, Kur'an üzerine ciddi bir böyle bir hafızlığı varsa evet. ve kırat ilmiyle az buçuk iştigal etmişse e, bakıyorsunuz o İslam hukukunda, fıkıh literatüründe e, bir takım kıraatlerden, e, mütevatir mütevâtir kıraatleri geçelim hatta şaz kıraat dediğimiz literatürde okunmayan şey e, normalde okunmayan ama literatürde olan evet. e, ilmi olarak bulunan bir şaz kıraatler vardır. Evet. Bu şaz kıraatlardan bile manaya e, bir takım bilgiler taşıyarak ayeti kerimeyi o şaz kıraatler açısından da değerlendirip daha derinli toplu ortaya bir şeyler çıkarma gayretini gösterenler olur. Evet, önemliydi bu bilgi de hocam. Evet tefsircilerin kıraat ilmine biraz daha ağırlık vermeleri gerektiği sonucuna evet, da kesinlikle, ulaşabiliriz kesinlikle evet. e, kıraat ilmi çok önemli evet. yani bütün ilimlerin adeta zirvesini teşkil eder bunu açıkça ifade edelim evet. ama e, kesinlikle kuru bir kıraat kuru bir tilavet bu kesinlikle gündemimizde olmamalı evet. yani sadece böyle kıraat etmemeliyiz tilavet etmemeliyiz bu ayetleri sadece okumamalıyız kesinlikle bu böyle anlamaya anladıktan sonra yaşamaya muhakkak geçmeli yani evet. şimdi 45. ayet-i kerimede Hz. Salih Aleyhisselam e, anlatılıyor Tabii her peygamberin başına gelen Hz. Salih Aleyhisselam'ın da başına gelmiş ve kavmi tarafından işte kabul görmemeler kavmi tarafından dışlanmalar Hz. Salih'te de yine ortaya konuluyor ayeti kerimeler bakıyorum Ahmet Nayna sabah makamı ile okumuş bu yani hayatta, adeta evet. tabii yani Salih Aleyhisselam'ın o hüznünü adeta Sabay'la terennüm etmiş yani. Ama şimdi programın sonunda ben okuyacak olsam Sabay'la buraya tabii bir e, giriş yapmayacağız. Çünkü tilavet sanatında bir beyatiyle giriş vardır. O beyatiden sonra bir rast okuyacağız. Yani manaya muafık düşmeyecek bunlar. Bunu açıklayalım şimdiden. Evet. E, şimdi burada Hazreti Salih Aleyhisselam bir hüzün yaşıyorsa ben buraları şimdi belki mecbur olarak okuyacağım ve rast okuyacağım. Sonra geleceğim nihavent okuyacağım. E belki sonra bir sekah okuyacağım. Böyle daha hareketli bir makam. Yani manaya katıya muvaffak düşmeyecek bu. Evet. E, o sebeple bu bilgiyi de vermiş olalım ki mesela tilavet yaparken Nemil suresinin bu ayetleri mesela değil de başka bir yer tercih edilebilir. Çünkü burayı e, sabah makamında genellikle teren etmekte fayda var. Evet. Dolayısıyla Ahmet Naina burayı sabah geçmiştir ve hatırladığım kadarıyla وَلَقَدْ اَرُسَلْنَا اِلٰى ثَمُودَ اَخَاهُمْ صَالِحًا Bir den yayın bakayım. <gülüyor> tilavet bakımından ben bakıyorum işte sabah makamında şu son kısma bir dikkat edelim يختصمون. sabah makamı içerisinde ekseriyetle gelen bir vurgudur bu Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak isteyen adaylara duyurulur. Sabahının içerisindeki bu geçkiyi unutmasınlar. Ve Ahmet Nainada çok belirgindir bu. İlerleyen programlarda mesela bir Bedri Hüseyin'i bir ele alacağız. Muhammed Bedri Hüseyin. Onda da yine bu nameler mevcuttur. Munaim Tuhi var. İnşallah alırız ileride yine onu da ele alırız. Onda da yine vardır. Ama şu sunduğum formatı mesela bir Mustafa İsmail'i çok yakalamak mümkün değildir. Evet. Abduslamet de çok mümkün değildir. Ee, bahsettiğimiz kariler bu anlamda dinlenilebilir. <gülüyor> Buraya Tuhi kendince bir vurgu eklemiştir. <gülüyor> Böyle bir kendince bir vurgusu vardır manasal olarak dilerseniz bir manasına bakalım hetimiz. Bir vakit biz Semut halkına da yalnız Allah'a ibadet edin diye çağrıda bulunmak için kardeşleri Salih'i gönderdik. Çok geçmeden onlar birbiriyle çekişen iki bölük oldu verdiler. Evet. Evet ya yani manasal olarak kardeş derken tabi bu e, tefsirlerde e, yani soy bakımından bir kardeşlik eee dini açıdan bir kardeşlik değil de denilir. Soy batımından bir kardeşlik. Kanba kan vardır. Evet. Zaten din kardeşliği olmuş olsaydı e, o insanlara Hz. Salih e, herhalde onları irşad etmek için yola hidayete e, e, e, tavsiye etmek için gitmezdi. Tavsiye değil mi? etmezdi, davet etmezdi. Evet, davet etmezdi. Anlatmasına gerek kalmazdı belki de. Evet. Ardından Kâle yâ kâvmi cinunu bi seat kabul el hasenat loola tastafirun hal alakum turahmun Salih diyor ki ey kamim iyilik dururken niçin kötülüğe koşuyorsunuz Allah'tan mağfiret dileseniz olmaz mı? La alekum turhamun. Umulur ki merhamet edilir sizlere. Evet yani böyle manasal bakımdan e, çok gerçekten zor, işlenmesi gereken zor ayet-i kerimeler. E gördüğümüz gibi bir sabah makamıyla, hüznün misali sabayla bunlar terennüm edilmiş. Devam ediliyor yine. قَالُوا الطَيَّرُنَا بِكَ Kâle tâirukum inde devam bir manasına bakabilir miyiz? Peki değil mi? Evet. Biz dediler, senin ve sana bağlı olanların yüzünden uğursuzluğa uğradık. Salih, uğursuzluk dediğiniz şey Allah katında takdir edilmiştir. Doğrusu siz imtihana tutulan bir toplumsunuz, diye cevap verdi. Ne kadar acı bir durum. Evet. Değil mi? Yani siz insanları hak yola davet ediyorsunuz ve onlar size böyle senin sizin yüzünüzden oldu, sen ve senin gibiler yüzünden oldu dercesinde böyle bir uğursuzluk isnat ediyorlar ki evet. bu koca bir peygamber e, onu hüzne gark edecek yani e, çok e, böyle hüzünlü ayetler. Evet. Haliyle sabah makamıyla terennüm ediliyor bunlar. Şöyle bir tecvid kaidesine temas edeyim. Bel entum kavmun tuftenun. Ötreli harflerden geçen bölümlerde bilmiyorum bahsettik mi? Biraz ötreli istedim. harflerden ince harflere gelirken bir fonetiklik vardır Arap dilinde. Evet. Mutu. Mesela te ince bir harf olduğu için ötreli harften ince harfe gelirken ses düşmeli. Hmm, Kavmuntu. Çok... Yani hmm. mutu mutu değil de hmm. mutu. Mutu. mutu. Evet ince harfe gelirken düşmeli ses. Mesela kuntumlar çok geçer Kur'an'da. Kuntum. Kuntum. Kuntum. Evet. Kuntum. Ötreli harflerden ince harfe gelirken ses o şekilde düşmeli. Burada e, ayeti gördüm aklıma geldi. Evet. E, 45. ayet. Yine bir e, sabah acem ilişkisi burada var. Malum acem makamı sabah ile beraber terennim edilen e, sabah makamından bir e, çıkışın yollarını arama adeta makamıydı. makamıydı Böyle evet. bir ara geçkiydi. Ahmet Nail'e bunu deniyor burada. <gülüyor> Faeza hum fariqani Şimdi kendimce bir şey kattım belki ama olsun. Yani burada bir sabahdan acem makamına bir geçki görüyoruz Ahmet Naina'da. Evet. Allah'a kulluk edin desin diye Semud kavmine kardeşleri Salih'i gönderdik. Hemen birbiriyle çekişen diyor hemen böyle bir iki zümre oldular diyor. Kavga evet. eden iki zümre. Tartışan iki zümre. Evet. Ahmet Nayna'nın o nemil kaydında bu 46, tabi burayı ifade etmemiz lazım ki 45. ayeti kerimeye Ahmet Nayna bir tekrardan dönüş yapıyor. Aslında bir önceki bölümden bunu direkt sabah olarak devralmadı. Evet. Sabah devralmadı. Ve en son bir önceki bölümde قِيْلَ لَهَدْخُلِ sarh diye başlayan ayette bir Hicaz yapmıştı hatırlarsak. Evet. O Hicaz'ın verdiği namelerle buraya biraz devam etti. Ama Hz. Salih'in o hüznünü ifade etmek için bir daha 45. ayete döndü. 45, 46, 47 böyle hep sabaha geldi tekrardan. قَالُطَّ اَيَّرُنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكِ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ bu Ayet-i Kerime'ye kadar sabah geliyor. Ve 48. Ayet-i Kerime'den itibaren de şöyle bir terennimi var. Evet. Her ne kadar Hicaz ardından... Hicaz ardından sabah yapsa da bakın burada yine bir Hicaz namesi var. Yine evet. Hicaz yapıyor. Evet. Yani okuyucuyu bu terkipler yönlendirir. Makamsal bakımdan terkipler yönlendirir. Ee, ve manasında tabi dikkate almak kolay iş olmasa da bu, bu tür kariler alıyorlar manasında dikkate. Ve ayet-i o şehirde deniliyor dokuz kişi vardı ki bunlar yeryüzünde bozgunculuk yaparlardı. Ya da dokuz çetede. Olabilir. Çete diyelim evet. yufsidun yeryüzünde bozgunculuk çıkartırlar. Evet. Ve la yuslihun iyilik tarafına hiç yanaşmazlar. İyilik adına hiç yaptıkları bir şey yok yani. Evet. Böyle evet. bir ayet. Burayı haliyle onların e, sanki o bozgunculuk yapmalarını yüksek perdeden böyle nazara verir mahiyette o Hicaz makamıyla teren Çıkış yapıyor orada. Evet. evet. Zaten 49, 50, 51, 53'te bitiriyor. Evet. Böyle Nemin suresinde en güzel e, terennümleri bu ayetlerde yapmıştır aynı. Evet. قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَا اَهْلَهِ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللّٰهِ İlâhi geliyor. ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهِ Allah'a ant içerek birbirlerine şöyle dediler. Gece ona ve ailesine baskın yapalım. Sonra da velisine biz salih ailesinin yok edilişi sırasında orada değildik. وَاِنَّ لَسَادِقُونَ inanın ki biz doğru söylüyoruz diyelim dediler. Evet. Kim? Bir önceki ayette o dokuz kişiden bahsetmiştik. Şette, şette böyle, grubu. Evet, evet. böyle bir e, dümen var uyduruyorlar. Evet. Ee, Nayna'da burayı bakıyorum. Ya da günümüz ee, tabiriyle kumpas düzenleniyor. Kumpas düzenleniyor. Evet. Ee, şimdi bir tabi Hicaz nameleri aldıktan sonra artık bir Sika makamının dediğimiz o Sega, Türkiye'de Sega denilir. Evet. O makamın terenimlerini görüyoruz. ''Summe lenakûlenne li veliyyihi mâ şehidnâ mehlike ehlihi ve innâ le sâdiqûn'' Böyle Segah'dan artık bu çıkışları yapar. Segah makamını da unutmayalım daha önce de ifade ettik de yer yer tabi bunları söyleyip bu vurguları yerleştirmek gerekiyor. Ve <Sessizlik> Bir bitiş noktası böyledir. Bir de evet. bir de böyle biter segahın sonu. Sonra tabi yine Sika makamıyla Nayin'e 49'u tekrar eder. Ee, sonra 50. ayette artık onların o kurdukları hilelere, kurdukları mekirlere, tabii Kur'an ifadeleri, o tuzaklara karşı, bakın Allahu Teala nasıl bir tuzak kuracağını söylüyor. <gülüyor> nayna burayı çok vurgulu okur la Bununla da kalmaz nayna ve bir daha tekrar eder hatta 51'e geçer. وَمَكَرُهُ مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ <مَكْرِهِم> Sika makamı e, taklit edilmek istenirse bir evet. kariden evet. E, o kari aynıyla taklit edilebilir. Sika'nın böyle bir özelliği var. Hmm. Sabah makamıyla kari aynıyla taklit edilebilir. Evet. Rast makamıyla da büyük oranda taklit edilebilir. Ama Hicaz için bunu söylemem kolay değil. <gülüyor> Nihavent'in ilk bölümleri taklit edilebilir. Ancak o son vurgusu, son perdesi kendine insanı has düşürür. Olmalı. Yani evet. kendine has olmalı yoksa insanı detone eder. Evet. Ee, şimdi burası haliyle sika olduğu için bak, bakın Ahmet Nayina gibi getirebildim yani. Ama bir başka makamına getiremeyebiliriz. Fanzur <gülüyor> ve bir çıkış. <gülüyor> artık 53. ayet hani noktayı koyacak ya. Artık bir beyati makamıyla düşüş yapar. İnne fī zālika âyetel lil Bu vurgusu önemli naiflerim, buna dikkat edelim. Sonra tamamen beyati. Ve al-jin al-lazin amanu ve kanu yettakoon. Ceddakallahul-lazim. Naina'nın iki tane Sadakallahu'l-Azim formatı var demiştim. İşte bir tanesi bu. Evet, ben Çıkış ekseriyetle şöyle. diğerini tercih ediyorum yani. O, e, tilavetlerde de onu kullanıyorum ekseriyetle. Sadakallahu'l-Azim Bu bana daha böyle icazlı geliyor. Ama Naina burada ne yapmış? O beyatinin formuna uygun. Sadakallahu'l-Azim Sanki bunda daha bir bittiği izlenimi veriliyor. Önce sizin tercih ettiğinizde sanki devamı gelecekmiş gibi hocam. Ben de öyle bir evet, çalışma oluştu bir, da. O biraz yüksek perde olduğu evet, için buna da... göre. E, o yüzden öyle bir algısı var. Evet. Dilerseniz buraların e, toplu bu ve mekaru mekra e, bu ayetten itibaren bir toplu mealini alıp öyle nihayete yedirelim Olur, isterseniz. 50-51-52 ve 53. ayetlerin meali şöyle.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 Elbette bunda bilen ve anlayan kimseler için ibret vardır. İman edip Allah'a karşı gelmekten sakınanları ise kurtardık. Evet bunun ardından Lut kavmi ile alakalı ayet-i kerimeler var. Evet. Manaya muafık bir şekilde Ahmet Dayna 53'e kadar gelmiş. Aslında 52 yukarıdaki konu bağlamında kendi içinde bir bütün fakat bu da iman edenlere bir mesaj niteliğinde yani oradan alınan yukarıdan o alınan mesajlar evet. orada müminlere gönderiliyor ki bakın işte zulmedenlerin hali nice oldu falan ama iman edenler öyle değildir onlar evet. kurtulanlardandır kurtulacaklardır evet ama bundan sonra artık tamamen Lut kavmiyle alakalı konu, konu başlar evet bugün Neml suresi 38 ila 53. ayetleri e, kıraat estetiği açısından ele aldık sevgili dinleyiciler. Nurullah Dağ hocamızdan şimdi 45 ila 53. ayetleri bir dinleyelim aşırı şerif formatında ve bugünkü Kur'an vadesinin sonuna gelmiş olalım efendim. Buyurun hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Ve lütfedir. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Aniğbuz Allah fâyzahum felikanı xtcmon. (Quran 9:5) "Sözlerini kırıp, Allah'ın sei etqolal hasana قالوا الطيرنا بك وبمن تنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون Konunten konsem bil ومكروا مكرا Ke iyi fe qive tumek فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ veltilka buyutuhum khawiyatan bima sadakallâhul Evet Nurullah Hocam teşekkür ediyoruz Biz teşekkür ederiz Böylelikle Neml Suresini Ahmet Naina'nın okuyuş Üslubu ile tamamlamış olduk hocam Neml Suresinin ilk 53 ayetini okumuş olduk Tabi yaklaşık 6-7 bölüm Devam etmiş oldu bu program ee, Çok da güzel oldu Kıraat estetiği açısından Kur'an fonetiğin anlama açısından ve de etnomüzikolojik yapısını anlama açısından hakikaten çok verimli bilgiler elde ettik. Dinleyicilerimiz de zannediyorum katılıyordur. İnşallah bir sonraki bölümde farklı bir kariden farklı bir kıraat sunmak üzere diyelim. Allah'a Hoşça Hoşçakalın diyelim bu, sevgili Bu arada bir not evet. düşelim var bu Demir Suresi ile alakalı. Ahmet Nayna'ya ben şahsen böyle bir program yaptığımızı ve Demir Kaydını Burç Efebim'de değerlendirdiğimizi aktardım. Ulaştırdınız. Kendileri çok malumatı var yani. Ee, böyle de bir bilgiyi de paylaşmış olalım Eyvallah, bilgilerle. Allah razı olsun ve, hocam. Ve çok seviyor. Türkiye'yi çok seviyor Ahmet Nayna. Türk halkını çok seviyor. Tabii daha önce Ahmet Nayna ile röportajlar da yapıldı. Bu anlamda Türkiye'den. Evet. Samanyol televizyonuna da gelmişti. Evet. Yani Türkleri ve Türk insanını çok seviyor. Ee, bu anlamda e, Türkiye'de Böylesine ile alakalı e, Taşlatlar yapmamızda e, Sanırım afair bir e, Boyut katıyordur evet. afair bir e, düşünceye sevk ediyordur kendisini Evet, evet hocam e, Umulur ki e, yapış olduğumuz bu çalışmalar e, Üstadın da hoşuna gider İnşallah hocam e, evet. Teşekkür ediyoruz hocam Evet değerli burçefem dinleyicileri Bir sonraki Kur'an Vadisi'nde buluşuncaya dek Allah ısmarladık Hoşçakalın efendim Ve en önemlisi Kur'an'la kalın